Emeğin Günü. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So, come rights, come The whole darn human race. Bir emeğin gündemi programından Başka. daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuğumuz Emeğin Gücü Derneği genel başkanı Mustafa adlan Akkol Mustafa abi yayınımıza hoş geldin. Hoş geldin. Öncelikle. Eyvallah teşekkür ederim. Evet. E, seni aslında yıllar içinde e, pek çok defa e, inşaat işçilerinin e, direnişlerinde konuk etmiştik programımızı. E, dilersen sohbetimize Emeğin Gücü Derneği e, kimdir, e, nasıl faaliyet yürütür e, diyerekten e, söze başlayalım. Söz sende. Ee, ön öncelikle size teşekkür ederim. Açık Radyo'nun yıllardır bu e, işçi ve emekçilerin Arkasında durmasını, onların e, onlar için bir şeyler yapmaya çalışmasını e, tek, takdir ediyoruz ve e, teşekkür ediyoruz. İşçiler adına teşekkür ediyorum. Emeğin Gücü Derneği'ni biz e, aslında, e, daha önceden biliyorsunuz, İnşaat İşleri Sendikası çalışmasındaydım. Oranın da genel başkanıydım. Fakat e, biz zaten e, ezelden beri kişisel olarak ben de, benim gibi düşünenler de, bu mesleki sendikacılığın, e, aslında işçileri bölmek için sermayenin ortaya koyduğu bir şey olduğunu savunuyoruz yıllardır. Bütün işçilerin birlikte olması ve birlikte aynı çatı altında örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve son zamanlarda da sendikacılığın hem dünyada hem Türkiye'de maalesef çok fazla yozlaştığını biliyoruz. Ve bunun için de Emeğin Gücü Derneği'ni kurduk. Tüm iş kollarında örgütleniyoruz. Tabii ki sendikaya falan karşı değiliz ama bütün iş kollarında örgütleniyoruz. Örneğin üyelerimiz içerisinde belediye işçileri var, market işçileri var, çağrı çalışanları var, inşaat işçileri tabii ki var, teşhil işçileri var. Her iş kolunda örgütlenmeyi amaçlayarak kurduk aslında biz bu derneği. Çünkü işçilerin birliğini savunuyorsak ee, bu olmazsa olmaz diye düşündük ve böyle başladık devam ediyoruz elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince emeğin gücü derneği aslında e, bu amaçla kuruldu komite konsey örgütlenmelerini e, sendikaları da e, es geçmeden e, tabii ki eleştirilerimizi sunarak devam ediyoruz ve emeğin gücü derneğine üye olup aynı zamanda e, bazı sendikalarda olan arkadaşlarımız da var. Ve yönlendiriyoruz da zaten sendikalara. Ee, en son birkaç tane de örnek de verebilirim ama e, sendikaları vererek örnek vermek istemiyorum. bağlantımızda şey işçilerden arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Onun için e, e, kısaca böyle söyleyeyim. Daha uzatmayayım. Peki Emeğin Gücü Derneği olarak neler yapıyorsunuz? Biraz faaliyetlerinizden bahsettiniz. Valla yıllardır yaptığımız şeyi yapıyoruz aslında. Yani işçilerin hakları yıllardır bu ülkeleriyle bütün dünyada gasp ediliyor da... ...bu ülkede kölelik koşullarında açmış açmış vaziyette. Ee, öncelikle işçi sınıfının e, hak gaspları ile ilgili e, bize çok müracaat ödüyor. Ve bununla ilgili müdahalelerde bulunuyoruz. E, ve e, işin kötüsü yani yaptığımız şey aslında... Ee, ne kadar kötü durumda olduğunu işçi sınıfın belli ediyor çünkü kendi yasal haklarını bile haberleri yok. Özellikle bununla ilgili eğitimler e, elimizden geldiğinde gücümüz yetişebildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten kötü olan yasaları bile bilmiyorlar Aslında kendileri için e, yani bu yasalar eksik yedik ama onları bile bilmiyorlar. Ve işçilerin bu yasaları bilmemek için için elinden geleni yapıyor zaten sermaye. Biraz da bu yönde çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Şu anda böyle gidiyor. Çok hak gaspları var. Yani sadece inşaat sektöründe değil, bütün sektörlerde hak gaspları var. Son zamanlarda biliyoruz, biliyorsunuzdur. İşçiler artık kendiliğinden sokağa çıkmaya başladı. Yani artık bir şeyler oluyor, bunu hissediyoruz. E, yüz yüze de görüyoruz. E, birlikte olarak da görüyoruz. Uzaktan da olsa yetişemediğimiz yerlerde de görüyoruz. Gerçekten kuryelerin, e, diğer iş kollarındaki işçilerin kendiliğinden e, sendikasız da olsa veya da bir kurum altında olmadan da sokağa çıktığını görüyoruz. Bunlar iyi şeyler aslında. E, ama bayağı sıkıntıda Yani özellikle bu zamlar... Üzamların ee, üst üste gelmesi, asgari ücretin yetmemesi e, ve bunlar rağmen hakların hala gasp ediliyor olması, e, işler acısı bir durumda ama e, umutsuz da değiliz işine çıkacağız. Peki e, şimdi aslında sen genel bir çerçeve çizmiş oldun hem e, derneğin hem de faaliyetlerin. Biraz da e, İstanbul'da olduğumuz için de biraz İstanbul üzerinde de inşaat sektörü ve inşaat işçileri üzerine bir şeyler söylemek ister misin? Ha, i̇nşaat işçileri aslında e, şimdi böyle biraz <gülüyor> milliyetçilik gibi olacak. Ben de inşaat işçisiyim ya o yüzden kendi zevkimizi daha çok biliyoruz. Öbür sektörlerde hakem kesmek istemiyorum ama inşaat işçileri yıllardır zaten aynı durumda ve değişen hiçbir şey yok. E, Halk gaspları, e, iş cinayetleri e, hala aynı durumda ve gitgide daha da çok artıyor. Özellikle inşaat sektörünün zor durumda olmasından dolayı son zamanlarda işte daire fiyatlarının artmasından dolayı daire satamamaları, e, inşaatların durmuş olması gibi bir sürü şey sayabilirim. Bu yüzden e, işsiz kalan inşaatı... Bakın ben size şöyle söyleyeyim. E, i̇nşaat işçilerinin yaklaşık olarak yüzde 20'si şu anda veya yüzde 30'sı kendi mesleğini bırakmış durumda. E, çoğu kuryelik veya garsonluk yapıyorlar. E, çünkü artık inşaatta her şey zamlanıyor. Hayat zamlanıyor ama maalesef bizim yövmiyelerimiz veya maaşlarımız maaş çalışıyorsa maaş yövmiye çalışıyorsa yövmiyeleri bir kuruş artmış değil. Hiçbir şeyimiz e, bir tık artmış değil. E, o yüzden hiç, e, özellikle bu direnişler e, veya daha kaslarının dışında bir de artık mesleklerini bırakmaya başladılar. Çünkü gerçekten işler acısı durumdayız ve e, bakın belki yüzlerce inşaat işçisiyle konuşuyorum ben. İlk sordukları soru şu oluyor ve bir sohbete bir şey. Ya başkan e, yurt dışında iş yok, bir an önce oraya gidelim. Yani. Örneğin mesela Sırbistan'da ki biliyoruz biz daha önce orayla, orayla ilgili eylemler de yaptık. Adam oraya gittiğinde maaşını alamayacağını veya geç alacağını veya eksik alacağını bile bile oraya gitmeye razı. Yani ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyor aslında ve iş cinayetleri de hala devam ediyor. Hakkasları zaten devam ediyor. Bakın defalarca biz Çalışma Bakanlığı'nı da uyardık. Defalarca bu konuda söyledik. Bir sürü şeylerden bazı, barınma yerlerinden, hepsinden. Artık biz bahsetmekten bıktık. Çünkü artık herkes biliyor ama. Mesela bu, şimdi söyleyeceğim kelimeyi yayınlayabilirsiniz veya yayınlayamayabilirsiniz. Ama ben bunu bilerek söyleyeceğim. Bütün inşaat patronları bana dava açabilir. Şu anda bu ülkede İstanbul'dan da bahsediyoruz ama İstanbul Türkiye'nin genelini yansıtıyor. Bütün inşaat şirketleri hırsızdır. İşçilerin hem geleceğini çalıyor hem de asgari ücretten sigortaya yatırım vergi kaçırıyorlar. Bakın bu dünyanın her yerinde vergi kaçırmak vatan hainliğine eş değerlidir. Ama bizim en ufak bir hak kasbında bir kapının önüne gittiğimizde üstümüze geliyorlar. Polisiyle geliyorlar, her şeyiyle geliyorlar. Ama içeride bütün yasaları çiğneyen patuna kimse bir şey demiyor. Ee, mesela Taksim 1 Mayıs'tan Taksim'den de bahsedebilirim. Ya bir orada da söylemiştik biz. Ya ben inşaat işçisi olarak o taksimde alın terim var, emeğim var, Taşınlar, oradaki bütün yapılanlarda övündükleri o yaptık dedikleri var. Ve gözaltına aldılar. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ee, tabii ki bunlardan biz vazgeçmeyeceğiz çünkü bunlar devam edecek gibi duruyor. Ve hatta ve hatta inşaat işçisine, bakın başka bir şeyden bahsedeyim. Ben konudan konuya geçmiş gibi olacağım ama kendi gibi, içimiz yanıyor çünkü. Benim de içim yanıyor. Bir mutfak dolabı kadar inşaat işçisinin değeri yok. Bir mutfak dolabının rengini beğenmedikleri zaman çöpe atabiliyorlar. Veyahut da duvar 10 santim geride diyor, o duvarı yıkıp ona masraf ediyorlar. Bir kenara atabiliyorlar, yenisini yapabiliyorlar. Ama iş güvenliği için ufacık bir şey lazım olduğu zaman bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Yani işçinin ölmesi umurlarında bile değil. Bakın geçenlerde bir işçi arkadaşın şantiyede iş güvenliği yani öyle bir cephede çalışıyor ki iskelede. Yani iş düşmemesi mucize. Öyle bir şey söyleyeyim ben size. İş, oradaki firmaya gittik. E, dedik ya arkadaş bu yani doğru değil. Bu çocuklar buradan düşüp ölebilir. Bize söylediği kelime sigortalarını yaptık dedi. Yani bundan sonra yani bunu duyduktan sonra artık kelimeler yetmiyor. Yani söylenecek bir şey de yok. Yani sigortasını yaptı ölebilir demek istiyor yani. Evet, iş güvenliği deyince akla gelen bir tek sigorta Geçtiğimiz günlerde basında e, epey dolanan bir e, söyleşi vardı. Bir e, inşaat işçisi şey diyordu, ben bu ellerimle yüzlerce ev yaptım ama kendime bir ev e, alamadım, o kadar kazanamadım diye e, durumunu anlatıyor aslında. E, ev fiyatları bu kadar yükseliyorken inşaat işçilerinin e, yemeğinin ya da maaşlarının artmaması e, ya da, da herhangi bir düzelme olmaması bunu <gülüyor> nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, iki dakika önce söylediğim gibi işçinin e, bir mutfak dolabı veya başka bir şey için hiçbir değeri yok. Evet. İşin açıkçası. E, yani bize açlıkla sunuyorlar. E, o arkadaşın videosunu ben de izledim. O arkadaşın dediği ee, bir, evet, onlarca ben de, 37 senedir şantiyelerdeyim, onlarca ev yaptım ama benim de evim yok. Ama başka şeylerim de yok. Ben onlarca otel de yaptım. Ben eşimi alıp, e, bırakın öyle bir aylığına, mi aylığına, 3 günlüğüne bir otel, yaptığım otele girip kalamıyorum. Ne bileyim, e, o lüks lokantaları biz yapıyoruz. Ben gidip orada bir çay içemem. Yani 4 kişilik ailemi oraya götürüp e, orada yemek de yiyemem. Ben daha başka bir şey söyleyeyim. Biz bu kadar sıkıntıdayken ki bu ülkeyi var eden biziz. Meclisi de ben yaptım. Ama beni meclise almıyorlar. Yani daha bir sürü şey sayabilirim. Yani işçilerin, emekçilerin bu düzende, bu ülkede ve bu düzende maalesef değeri yok. Çünkü biz onlar için yokuz. Biz onlar için köleden de kötüyüz. Bakın kölelik zamanında hiç olmazsa karnı doyuyordu. Karnı doymuyoruz artık insanları. Yani bir, bir saat önce biz eşimle şunu konuştuk. Yani 200 liralık alışveriş etmişti. Bizim bir oyun yemeğimiz anca olur. Aldığımız her şeye zam geliyor. Ama bir tek işçiye zam gelmiyor. Çünkü biz bunun şimdi... Sermayeyi, patronları, hükümeti, sistemi eleştirmekten ben artık vazgeçtim. Maalesef ben buradan aslında işçi sınıfına, işçilere, emekçilere bunu suçlusu biziz. Çünkü biz şunu farkında değiliz. Birleştiğimiz zaman ki gördük de bir araya geldiğimiz zaman neler yapabileceğimizi biliyoruz ama bir türlü bir araya gelemiyoruz. Yani çoğu toplantıda işçi arkadaşları da söylüyoruz. Ya bir gün bir gün fazla değil. Ben iddia ediyorum. Bir gün şu ülkede bir çivi çakmamaya karar versin. Bak o zaman neler değişiyor. Bir günde yevmiyemizi almayalım. Çünkü aldığımız yevmiye, yani biz bunu yapmazsak ömür boyu açız. Yani beraber bir bedel ödeyelim diye defalarca konuşuyoruz ama e, tabii ki bu bizim imkanlarımız, işe yetişmek, işe anlatmak Sınırlı. Onların elinde daha büyük imkanlar var. E, basın onların elinde. Her şey onların elinde. Ama eminim biz bunu yeneceğiz. Çünkü gerçekten umut verici şeyler oluyor bu tarafta. E, direnişler, e, eylemler, kararlılıklar. Artık insanlar korkmamaya başladı. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Zincirlerinden başka diyorduk ya. O zincirden de, zincirlerinden vazgeçtik artık. Öyle söyleyeyim. Ben bir şey sormak istiyorum. Aslında biz hemen hemen her programda e, sormaya çalıştığımız bir soru. E, birincisi aslında biraz önce de söylemiştin e, 37 yıla yakın bir meslek hayatı. Bu 37 yıllık süreçte yani belki e, ilk e, çıraklık değil de ustalığa doğru olan dönemde aslında yine Türk inşaat işçiliği üzerinden hani e, ne değişti Türkiye'de? E, emek açısından ne değişti? E, şu anda senin anlattığın şeyler tablo iyi bir tablo değil. E, geçmiş daha mı e, karanlıktı, şu an mı daha karanlık? Biraz böyle bir karşılaştırma yapman mümkün mü Mustafa abi? Ya, ustalık e, açısından e, yani birkaç değerlendirme olur. E, yani ustaya verilen saygı, e, ustanın ücreti, yani geçinmesi gibi şeylerden bahsedebiliriz. E, ama ee, şu anda gerçekten çok fazla kötü ee, yani biz mesela bundan 30 sene önce e, ben daha ilk e, yani çıraklık dönemine atlatıp ustalık dönemine geçtiğimde ustaya bir saygı vardı ee, emeğe saygı vardı işin açıkçası ve biz e, yani ben mesela tek başıma çalıştığım zaman bir aileyi geçindirebilecek para kazanabiliyordum ama şu anda öyle bir şansım yok ee, hiç şansım yok çünkü ee, şöyle bahsedeyim, şu anda en fazla işçi yövmiyesi 300 lira. Bu 9 milyona geliyor Aa, diyebilirsiniz ama gelmiyor. Çünkü inşaat işçisi biliyorsunuz, ee, bir şantiyeye girdim iki 2 ay veya 3 ay sürer, oradan çıktıktan sonra belki 2 ay boş kalabilir. Ee, ay içerisinde bir sürü boş kalabilir. Asgari ücüncün bir tak üstünde çalışıyoruz aslında ve biz ustayız hesapta. Yani bir şey üretiyoruz, ortaya bir şey çıkarıyoruz, var ediyoruz. Her şey bu 30 yıl öncesinde benim ilk çıraklıktan çıkıp ustalığa başladığımdan çok çok kötü. Yani arasında kıyaslama bile olmaz. Hem ekonomik anlamda hem ustaya saygı anlamında hem işçi yetiştirme anlamında yani yanına bile yaklaşmıyor öyle söyleyeyim. Evet, peki e, aslında sendikaları karşı olmadığınız zaman sendikalara yönelik pek çok eleştiri olduğunu, emeğin gücünün de aslında biraz daha iş kolu temel değil de genel olarak bütün iş kollarını kapsacak şekilde öykülendiğini söylediniz. Sürece baktığınızda e, karamsar olmamak gerektiğini de söylüyorsunuz. E, bir önceki programda Hakan Koç'a e, konuk olarak almıştık. O da 1 Mayıs öncesinde özellikle işçi hareketliliği yaşandığını, işte özellikle kurye sektöründe Kendiliğinden direnişler gerçekleşti ama bunun bir şekilde 1 Mayıs'a yansımadığını bunun da işçi sınıfının örgütsüzlüğünün göstergesi olduğunu söylemişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Hani e, Kendiliğinden direnişler yaşanıyor. Bir örgütsüzlük var. Sendikaların pek çok eleştiri var. Buradan nasıl çıkılacak? Ne görüyorsunuz? Daha önce e, yani bunun aslında sadece işçi sınıfının örgütsüzlüğüne mal etmek doğru değil. E, bakın e, bir sürü eleştiri sunabilirim ama sendikaların, bütün sendikalardan bahsediyorum. Şu anda hiçbirini ayırt etmiyorum ki biz şu anda inşaat bir seni kurduk. İnşaat İşleri Birliği Sendikası'nı, onu da dahil ediyorum. Ama gerçi biz çıktık, maya çalıştık daha doğrusu. Bir sloganımız vardı bizim emeğin gücü olarak. Vazgeçtikçe kaybediyoruz diye. Bakın biz kaybı vazgeçiyoruz. Yani sendikalar her şeyden vazgeçiyor grev yasa getiriyorlar grevden vazgeçiliyor. Asgari ücret açıklaması yapıyorlar. İşler acısı açıklamalar yapıyorlar. Yani açlık sınırına yakın bir şeyde bundan vazgeçiyoruz. E, Taksim'den de vazgeçiyoruz. Ama e, şimdi şöyle bir eleştiri yapılıyor ya hani ya Taksim'e sürekli çıkmak isteyenler işte Taksim'den abire bahsedenler bu Taksim fetişizmi diye. Bakın onu söyleyenlere şunu söyleyeceğim. Maltepe'ye gidenlere söyleyeceğim bugün itibariyle. Çünkü bu sene Maltepe'deydi. Maltepe'ye gidenlere söyleyeceğim. Siz TUMOP dahil buna, ki en çok TUMOP dahil, tek gitmemesi gereken kuru, siz dolgu alanları, çevrecilere de söyleyeceğim, onlar da oradaydı çünkü, dolgu, olanları, dolgu alanları doğa katliamıdır dediniz mi? Dediniz. Maltepe'de yeni kapıda dolga alanları yapıldığı zaman son cümleyi alamadık çünkü bağlantı bir yere koptu. Maltepe'de dolgu alanları dediniz ve oradan sonra koptu bağlantı. İşte yani Maltepe e, dolgu alanları için eylemler yaptınız. E, cinayettir dediniz. Bu tabiata cinayettir dediniz siz. Buna Tumup da hepsine dahil. En çok da Tumup ki Bücilerli yapıcı bunun için elinden geleni yapmıştır. Bakın gezidir diyorsunuz, gezinin arkasındayız diyorsunuz. Ama dolgu alanlarında siz size dolgu alanı gösteriliyor ve siz orada bir mayıs kutluyorsunuz. Yani gidin bari hadi vazgeçtik e, şeye taksime gitmenizden de vazgeçti. Böyle bir cesaretiniz yok da gidin bari Kadıköy'e, Madüköy'e. Yani o kadar çelişkiler ki daha ağır konuşacağım ama e, yok yok. yani şimdi <gülüyor> bu da aslında e, meseleyi cesarete getirmek özellikle hani gezi konusunda falan diyorsak şu an biliyorsunuz gezi'den dolayı Mücella isminde aldınız Mücella yapışlar dahil arkadaşlarıyla beraber içerisindeler. Hani belki meseleye biraz daha farklı bir yerden bakmak lazım. Hani e, kızgınlığınızı anlayabiliyorum. Ama şey cesur değilsiniz ifadesi ki söylediğiniz şey oraya denk geliyor. Belki bi biraz e, kırıcı olabilir mi? Bilemiyorum. Valla kırıcı olsun. Bakın şimdi ne kadar şey çünkü beni Berna arkadaşla tanır. Ben sözümü esirgemem ki çünkü esirgenmemesi gerekir. Çünkü sözlerimizi esirgeyerek bu hale geldik zaten. Soruları konuşmayarak. İki yüzlü olmamalıyız. Yani işçi sınıfına karşı da halka karşı da iki yüzlü olmamalıyız. Yani 1 Mayıs'tan sadece bahsetmiyorum ben. Ben eğer bir yerde e, dolgu alanları cinayettir diyorsak ve buna karşı günlerce eylem yapıp bir sürü söylem yapmışsak o alana gitmememiz gerekir. İşçiyi o alana götürdük biz ya. İşçiyi oraya götürdüler. Nasıl anlatacaksınız? Bakın işçi sınıfının hiçbir suçu yok e, aslında. Biraz önce şey yaptım ama e, yani ne işiniz var orada ya? Mustafa abi sözünü kesmek istemem bu konuyu da kapatıyormuşum gibi olmak istemem ama son bir dakikamıza neredeyse girmek üzereyiz o nedenle son sözlerini alalım bir de emeğin gücü derneğine ulaşmak isteyenler için sosyal medya hesabınız var mı size nasıl ulaşırlar bir de onun bilgisini verirsen çok mutlu oluruz. Valla öncelikle bu programa beni davet ettiğiniz için teşekkür etmeyeceğim. Çünkü biliyorum ki sizler teşekkür için yapmıyorsunuz bunu. İşçi sınıfının arkasındasınız her zaman. İşçiler biraz önce söylediğim gibi işçiler gerçekten fark etmeye başladılar. Önemli olan işçilere doğru yaklaşalım. Doğru yaklaşsınlar. Herkese sesleniyorum. Gerçekten artık bir arayış içindeler. Bunu görüyoruz son yapılan eylemlerden sonra. Umutluyuz e, işçi sınıfının bir şeyler yapacağından e, ve bunun içinde bir araya geleceğinden umutluyuz. Yapılan son eylemler falan bunu gösteriyor. E, emeğin gücüne de ulaşmak için de bizim e, Twitter hesabımız, Facebook hesabımız var. Buradan ulaşabilirler. Yanındayız işçilerin dememize gerek yok. Bizi biliyor zaten herkes. Size de sonuna kadar başarılar diliyorum. İhtiyacımız var sizin gibilere. Evet, teşekkürler. için ve emekleriniz için teşekkür ederiz biz de. Evet, bugün tekrarlamak istiyorum. Konuğumuz e Emeğin Gücü Derneği Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyoldu. Ee, ve tekrar gerçekten teşekkürler. Ee, ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.